Gelin bir kere daha kendimiz olalım. Gelin milletçe gönüllerimizi cehaletten, kabalıktan, bağnazlıktan, kinden, nefretten, hasetten arındırarak, dini desen ve milli renklerimiz çerçevesinde yeniden kendimiz olalım. Erbainler çıkarırcasına, Gece gündüz sürekli nefsani arzularımıza karşı durarak, kalplerimize ve ruhlarımıza rahat bir nefes aldıralım. Gelin son bir kez daha, bizi haktan uzaklaştırıp cismaniyetin esiri haline getiren nefis ve şeytanın, bütün karanlık oyunlarına, yeter diyerek, inancımızın gücüyle, kudreti sonsuzun birer növe şeklinde mahiyetimize yükleyip, genlerimize işlediği, ahsen takvime mashariyetin esasları sayılan iç dinamiklerimize yönelip insani hususiyetlerimizin gereklerini yerine getirelim. Zaten eğer içinde bulunduğumuz şu kritik günlerde bütün bilgi, görgü ve müktesebatımızı insan, kainat ve yaratıcı münasebetlerine bağlayarak gerçek ilim ve marifete yönelmezsek ilim adına bir kısım vehimlere kurban gitmemiz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 Azgınlardan biri olduğu ayetinde anlatılan Tarihsizin durumuna düşmemiz Kaçınılmaz olacaktır İlimlerin evhama dönüştü Hikmetin abeslere inkılap ederek Tam bir tereddüt kaynağı oluşturdu Bütün varlık ve eşyanın Ürperten cenazeler halini alıp içlerimize korkular saldığı bir duruma düşmenin Düz cehaletten daha tehlikeli olduğu açıktır. İnsanı haktan, varlığın hakikatinden uzaklaştırıp, kendi özüne de yabancılaştıran, gayesiz, hedefsiz bilgi ve mütesebatı, bir meçhul şairimiz şöyle ifade eder. Ümmi kalıp cazibe yediğine dine incizâb, evlâ değil mi, alim olup çekmeden azâb. Öyleyse gelin, bilmeyi bilelim, kendi özümüzü keşfetmeye çalışalım ve vicdanlarımızı marifetle harekete geçirerek el ele, gönül gönüle hep beraber Hakk'a yürüyelim. Suların döne döne ve değişe değişe ummana yürüdüğü gibi, biz hepimiz Allah'a aidiz. Bu aidiyete ruhlarımız feda olsun, ve mutlaka ona döneceğiz mülahazasıyla Varlığımızı değerler üstü değerlere yükseltecek Üst üste süreçlerden geçip Kendi mahiyetimize münasip bir şekil almaya Ruhumuzun ufkuna ulaşmaya Veya özümüzle bütünleşmeye Daha ciddi gayretler gösterelim Evet Sular ummandan mini mini nem parçacıkları halinde ayrılır. Enerjilerini kullana kullana, mahiyetlerinin müsaadesi çerçevesinde zırttıkları aşar, çiğ noktasına ulaşır. Birbiriyle bütünleşir ve ayrı bir mahiyet alırlar. Ardından da binbir tarraka ve ışık oyunları içinde yeniden baş aşağı toprağın bağrına boşalır, Arzın derinliklerinde rezervi azalan veya tamamen biten havuzları doldurur. Kuruyup ciğeri yanmış ovanın obanın imdadına koşar. Bağların bahçelerin yüzünü güldürür. Ve geçtiği her yerde yolunu gözleyenlere tebessümle mukabelede bulunurlar. Her şeyle ve herkesle sarmaş dolaş olur. Hemen bütün muhtaçları şefkatle kucaklar ve hiçbir ayırım gözetmeden hemen hepsinin hararetine giderirler. Sonra da yeniden derin bir birleşme tutkusu ve kendi havuzuna ulaşma sevdasıyla çaylar ırmaklar oluşturarak yürürler değişik çağaltı musukileriyle göllere, deryalara. Her zaman Bir gözü atmosferin derinliklerinde Diğeri arzın enginliklerinde Bitmeyen bir aşk-ı şevkle Döner dururlar yer gök arasında Hem de Edip eylediklerini başa kakmadan Kimseyi mahrum bırakmadan Herkesi ve her şeyi Her yeri sevindirir Ve bütün muhtaçların Yüzlerini güldürürler Güldürür intisaf ve insaniyetimize tembihlerde bulunarak, bizi iradelerimizin hakkını vermeye çağırırlar. Aslında canlı cansız, ekosistemin bütün unsurları birbirleriyle el ele, omuz omuza böyle bir birlik içindedir ki, dahası olamaz. Evet, en küçük ve en önemsiz görünen yaratıklardan, en dev ve cesametli varlıklara kadar her şey ve her nesne bir vücudun uzuvları gibi belli bir plan çerçevesinde hep birbirinin imdadına koşmakta, birbirine yardım ellerini uzatmakta, hatta çok defa hayatlarını hep başkalarını yaşatmaya bağlı sürdürüp tam bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilemektedirler. Güneş, o dev cesameti ve o her şeyi kucaklayan sımsıcak atmosferiyle tıpkı şefkatli bir anne gibi tesir alanına giren hemen herkesi ve her şeyi sıyanet kanatları altına almakta, hiçbirini mahrum etmeden hemen hepsini görüp gözetmekte ve varidatını onların başlarına boşaltarak türlü türlü ışık renk oyunlarıyla her zaman emre amade olduğunu haykırmaktadır. Toprak, su, hava ve bunları teşkil eden daha küçük elementler apaçık birer hizmetkar gibi bizim ve daha başkalarının imdadına koşmakta. Yaşamamıza, varlığımızı sürdürmemize kol kanat germektedirler. Bağlar bahçeler, bağlarda bahçelerde meyveler, sebzeler, semavi sofralar şeklinde önümüze konup kalkmakta ve... ...bize ziyafetlerin en nefislerini sunmaktadırlar. Sunmakta ve kainatta cari-umumi ahenk adına... ...ruhlarımıza teabün ve tesanüt duyguları fısıldayarak... ...gönüllerimizi yüksek insani değerlere uyarmaktadırlar. Öyleyse gelin, bütün varlık ve eşya... ...varlık ve eşyanın arkasındaki ruhaniler... Ve melekler gibi biz de el ele, gönül gönüle birbirimizi candan kucaklayalım ve iradelerimizin hakkını eda etme azmiyle içimizdeki kin, nefret, ihtiras, düşmanlık, şehvet gibi hayvani hisleri söküp atarak ruhanilerin o tertemiz havasına dem tutmaya çalışalım. Kalbi ve ruhi hayat ufkuna otağlar kurarak Hak yakınlığına açık duralım Ve içlerimize akan Arzu semanın güzelliklerinden Lahut aleminin O el değmemiş güllerinden Çiçeklerinden Hazırladığımız buketlerle Sevgiye ve güzelliğe Aç gönüllere Bayram şölenleri yaşatalım Gelin Cismaniyet ve nefsaniliğin o boğan, bunaltan dar mahbesinden sıyrılarak, biraz da ruhların ferah feza ikliminde kanat çırpıp perbaz etmeyi deneyelim. Sürekli Allah için işleyip, Allah için başlayalım. Allah için görüşüp, Allah için konuşalım. Ve onun hoşnutluğuna götürmeyen her davranıştan da uzak durarak, ömürlerimizi bütün bütün onun memnun etmeye adayalım. Ellerimizi, ayaklarımızı, gözlerimizi, kulaklarımızı, dillerimizi, dudaklarımızı O'nun istediklerine bağlayarak, her hamle ve her hareketimizde O'nun sadık bendeleri olduğumuzu haykıralım. Ömrümüz oldukça hep hak aşkı, insanlık sevgisiyle oturup kalkalım. Dünyadan göçüp gideceğimiz zamanda birer aşk ve muhabbet şehidi gibi ruhanilerin uçuşup durduğu aleme gidiyor olma şuuruyla ayrı bir aşkınlık neşesi ortaya koyalım. Gelin bütün benliğimizle hakka yönelip hakta buluşalım. Böyle bir nokta itibariyle unutulacak şeyleri bütünüyle gönüllerimizden çıkarıp atalım. Ve tutulup korunması gereken değerleri de birer göz nuru gibi canlarımızdan daha aziz bilerek sinelerimizin nefse ve şeytana kapalı en mahrem yerlerinde sımsıkı korumaya alalım ulaşmasın ulaşamasın ona hiçbir hain düşünce ve zalim el ilişemesin hiçbir menfur emel gelin vicdanlarımızın hakka ulaşma heyecanını bir iman derinliği, bir şebi arus neşvesi gibi duyup, bu neşveyi sinelerimizin en yüksek tepelerinden, bir ezan edasıyla haykırarak, binbir yabancı gürültüyle sağırlaşmış bütün kulaklara, yepyeni bir ezel bestesi duyuralım. Duyurup bütün gönülleri coşturalım. Bir yandan, çehrelerimizin kirlerini, göz yaşlarıyla giderirken diğer yandan da sinelerimizi en mahrem duyguların heyecanlarıyla coşturabildiğimiz kadar coşturup bütün samimiyetimizle dil bir beyte hüda ise ...temizledik konu mâsiva vakirlerinden. ey can doğ artık ruhlarımıza ve bize yalnız olmadığımızı duyur duyur ve gurbetlerin en acısıyla kıvranıp duran gönüllerimizi manifetinle doyur diyerek Varlığımızı bir kere daha Cihanlara haykıralım Gelin ne olur Öyle bir canı kucaklayalım ki Kucaklamaya ve beraberliğe değsin Ve neticede asla pişmanlık duyulmasın Bence Bence Faniyilik kirlerinden arınmanın Ve ömür boyu melekler gibi tertemiz yaşamanın yolu da bu olsa gerek Gelin hep bu yolda olalım Ve yok olup gitmekten kurtulalım Zaten yazda doğup kışta ölenlere Baharda hazan endişesiyle Tir tir titreyenlere gönül vermeye de değmez ya Gelin bütün insanlar karşısında Tıpkı meyveli ağaçlar gibi olalım olalım ve semtimize sokulanları, gölgeden daha başka şeylerle de mükafatlandırarak, bütün varidatımızla onların başlarına boşalıp duralım ve tabi kendimizde her zaman toprakla sarmaş dolaş kalalım. Gelin, güç, kuvvet, servet, hakimiyet ve daha değişik imkanlar gibi, bir kısım zahiri faikiyet unsurlarını, Hakka karşı birer medyuniyet, tevazu ve mahviyet vesilesi sayarak, Allah'ın ihsan ettiği bütün mazhariyetleri, ona bağlı görme idrak ve şuuru ile ölçüp biçip değerlendirip, onları gönüllerimizde iki büklüm olma duygusuna çevirelim. Çevirip, bütün tavır ve davranışlarımızı, Hak karşısında rükû ve secde haliyle, İnsanlar karşısında da saygı ve muhabbetle beziyelim.